839, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, Abdullah bin Übey'i vefat ettiği zaman Ömer'e gösterdiği yumuşaklık, evet, Abdullah bin Übey'i vefat ettiği zaman, oğlu peygambere gelerek, iç gömleğini bana ver de, babamı onunla kefenleyim, babamın namazını kıl ve onun için af talebinde bulun, dedi, Hazreti Peygamber iç gömleğini verdi ve, siz getirdiğinizde haber verin de onun namazını kılayım, dedi, oğlu haber verdi, Hazreti Peygamber namazını kılmak istediğinde onu çektim ve, Allah'ı Allah münafıkların namazını kılmaktan seni men etmemiş midir, dedim, Hazreti Peygamber, ben iki hayır arasındayım, zira Allah, onlar için ister af talebinde bulun, istersen de bulunma, Tevbe, 80. buyurmuştur, dedi, böylece Rasulullah, Abdullah'ın namazını kıldı, o zaman, sakın onlardan herhangi bir kimse ölmüşse, hiçbir zaman onun namazını kılma, Tevbe, 84. ayeti nazil oldu.